hazır helva yiyebilirsin ama helva yapmak başka bir şey helva yapmak tecrübe ister ve sürekli risktir en iyi yaptığın helvayı günün birinde yenmez hale getirebilirsin öbür gün tekrarını yapacaksın daha hatanı tespit edeceksin hata olmadan yeni bir stil yapacaksın bu müslümanlıktır kardeşler müslümanlık böyle bir dindir bizden önce Allah'ın beğendim dediği örnek nesil Ashab nesli bu şekilde yaşadılar Hatta ve hatta Hatta ve hatta Bu helva böyle mi yapılır? Şöyle mi yapılır diye Tartışıp birbirleriyle savaştıkları bile olmuştur Allah'ın razı olduğu o nesil içinde Helva öyle yapılmaz Böyle yapılmaz diye Birbirleriyle tartışmışlardır bile Ömer gibi bir adamın karşısına bir kadın cahil çıkıp "Yanlış konuşuyorsun Ömer. Anlamadığın işe ne karışıyorsun?" dediği bir ümmetteniz biz. Kimse mükemmel değil. Kimse hatasız bir iş yapmıyor. Herkes yerini bilecek. Herkes kul cool olduğunu unutmayacak. Kul cool musun? Hataya mahkumsun. Hata etmemek için uğraşacaksın. Mükemmeli isteyeceksin. Programlayacaksın ama mükemmellik iddiasında bulunduğun zaman yanlışa düştüğünü de anlayacaksın.